Merhaba 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün teknik masada Ömer Şahin'le birlikteyiz. Ve konuğumuz Pelin Aslan Ayar. Hoş geldin Pelin. Merhaba, hoş bulduk. Ee, Pelin Aslan Ayar, e, Kocaeli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyor. Kendisinin e, aslında e, fantastik roman üzerine bir çalışması var. İletişim yayınları tarafından basıldı. Ama en son çalışmasından bahsedeceğiz bugün kendisine. Kendisiyle en son Yoksulluk ve yoksunluk halleri Firuza'nın Öykülerinde Mekan, Beden ve Özne adlı kitabını konuşacağız. Bu da Simurg Yayınları tarafından yayınlandı. Ee, şimdi bu yoksulluk ve yoksunluk halleri e, diyorsun sen Pelin. Neden böyle? Yani neden sadece yoksulluk anlatmak yerine? Yoksulluk ve yoksunluk halleri? Evet. Şimdi e, yoksulluk dediğimiz şey hani onu bir tanımlamaya kalkıştığımızda aklımıza daha çok e, maddi e, zarur maddi açıdan e, eksik olma mahrum olma geliyor ama Firozan da edebiyatını genelde e, işte ne bileyim iyi beslenemediği için e, fazla çalıştığı için fiziksel açıdan e, yoksullaşmış e, ya da duygusal açıdan e, yeter, aşağılandığı için kendini ezik hisseden yoksulları açıyor ama sadece yoksullar yok Filozan Edebiyatı'nda e, yoksulluğun yoksulluğunu bize sadece e, yani daha güçlü duyurabilmek e, yani sadece bir karşıtlık unsuru olarak değil ama zenginler de var ve özellikle o zenginlerin hayatına baktığımızda onlar işte maddi olarak çok daha iyi şartlar altında yaşıyorlar. İşte sınıfsal bir üstünlükleri var ama onların da o e, zengin görünen hayatların içinde bir takım yoksunluklar var. Yani yoksunluğu daha çok e, duygusal anlamda eksik kalınan, hasreti çekilen bir duygu olarak tanımlamaya çalıştım. Hani yoksulluk deyince daha maddi şeyler aklımıza geliyor ama yoksunluk da böyle. Mesela zengin karakterler dışarıdan bakıldığında işte böyle hayranlık uyandıran gıpta edebileceğimiz bir hayat sürüyorlar. Ama yakından bakıldığında özellikle de o sınıfın kadınları üzerinden eleştirisini yapıyor Firuzan. O kadınlar işte sınıflarının kukla haline gelmiş kurgu kadınlar gerçek değiller. Sahici ilişkileri yok. Samimiyet yok hayatlarında. Ve bütün bunların ciddi anlamda yoksunluğunu çekiyorlar aslında. Hı hı. E, ya da aynı şekilde yoksul karakterler e, işte çok yoksul bir aileden bahsedebiliriz mesela herhangi bir öyküde. İşte baba erkenden ölmüştür. Anne kendini dünyada yapayalnız hissediyordur. Yani orada ihtiyacı olan tek şey annenin işte daha iyi bir ev işte çocuğunu okula götürebilmek falan değil. Sevgiye de ihtiyacı var. Yani bu tarz yoksunluklar da Filuz'ların edebiyatında çok önüne çıkan noktalar Hı -hı. olarak karşımıza çıkıyor. Aslında yani belirli bir eksiklik anlatısının iki farklı sınıf üzerinden Hı -hı. E, betimlenme çabası. Belki de Firuza'nın en azından öyküleri için söylenebilecek evet. bir şey bu. Peki hani bunu bir karşıtlık olarak değil de e, mesela şey gibi e, düşünmek mümkün olabilir mi? Firuza'nın söz konusu olduğunda ve tabii öyküleri söz konusu olduğunda hani belirli e, hayat koşullarının hani Ekonomik bile olmasa kişilere sağladığı farklı sermayeler mesela duygu bir sermayeye dönüşebiliyor mu yoksullar tarafında Şu, ya da bir dayanışma evet. var mı? Evet aslında şimdi Filuza'nın edebiyatında her şey sınıflandırılmış durumda buna duygular da dahil. Ee, işte ne bileyim üst sınıf duygularını kolay belli etmeyen, her şey içinde yaşayan e, işte kibirli kendinden taviz verme gurur onlara e, atfediliyorsa işte utanç yoksullara atfediliyor her şey olduğu gibi e, bu duygular da sınırlan sınıflandırılmış ama evet Firuzan'da şöyle bir şey var şimdi yoksulluk her durumda e, insan hayatını engelleyen büyük bir felaket aslında ama bu yoksullukla yoksulluğu daha katlanabilir hale getiren şey Firozan öykülerinde evet, dayanışma ve sevgi ve bu sevginin dayanışmanın yine her zaman Yoksul ailelerde olduğunu görüyoruz. Her yoksul ailede bu yok. Ee, mesela ne bileyim gençliğinde bambaşka olan bir adam işte e, şartlar gereği çok zor koşullarda çalıştığı için işte para yetmediği için karısına çocuğuna yetemediği için çok öfkeli çok sevgisiz işte karısını çocuğunu döven bir adama dönüşebiliyor. Yani her durumda böyle bir romantize etme yok yani yoksul aile eşittir sevgi dolu dayanışır falan böyle bir şey yok ama e, bazı ailelerde de bu var yani kadın yine yapayalnız özellikle çok fazla kocasını erken yaşta kaybetmiş kadınla dolu firüzen öyküleri ki bu hepsinin bir nedeni var neden çünkü kocası işte e, kapitalist sistem tarafından bedenen sömürülmüş ağır işlerde çalışmış erken yaşta ölmüş hiçbir güvencesi olmadığı için kadın yapayalnız kalıyor bir anda dünyada işte eee ve bu kadınlar bazen çok daha sinirli, öfkeli, dünyaya nefretle bakan kadınlara da dönüşebiliyor ya da işte mesela herkesin daha belki hafızasındadır parasız yatıldığı olduğu gibi çocuğu ona bir hem gelecek güvencesi hem bir sığınak hem geçmiş güzel günlerin tesellisi olabiliyor. Yani bu her hikayede genereleyemiyoruz dayanışma ve sevgi yoksulların içinde çok vardır diye bazı hikayelerde böyle bazılarında yok ama zenginlerde hiç böyle bir şey görmüyoruz. Yani onlardaki dayanışma sadece o sınıfsal ayrıcılıkların korunmasına yönelik. Yani o sınıfsal üstünlüğü kaybetmemeye yönelik bir anlaşmanın getirdiği çıkara dayalı bir şey. Hani böyle hı. içinde saici bir sevgi, samimiyet barındırmayan bir şey. Yani sadece olmak ve olmamakta o zaman ideoloji evet. için evet. önemli olan şeylerden birisi. Çok şeyler önemli. önemli. Hı hı. Mesela şimdi özellikle 80'li yılları falan düşündüğümüzde 70'lerde zaten 12 Mart Özellikle işte Türkçe edebiyatta çok önemli bir yer tutuyor. Mesela yani Orhan Kemal'i mesela işte hani toplumcu gerçekçilik dediğimiz şeyde çok tartışılan bir şey ya. Hı hı. Işte Firuza mesela e, sorsak bugün toplumcu gerçekçi bir yazar mıdır diye birçok kişi evet hı hı. diyecektir. Ama bir taraftan ben şeyi düşünüyorum mesela Orhan Kemal'i düşündüğümüzde e, ki e, yani Orhan Kemal'in sınıflarıyla... Yani Firuza'nın sınıfları tabii böyle bir karşılaştırmaya gitmek ne kadar doğru ama en azından aynı havayı ve iklimi koklayan aynı ülkede üreten ve belirli ideolojik yakınlıkları olan e, yazarları söz konusu ettiğimizde yani e, Seçtikleri anlatmak için seçtikleri sınıflar aslında o kadar da birbirlerine yakın sınıflar değil gibi geliyor bana. Yani Orhan Kemal'in yoksulları daha böyle emekçi ve çalışan daha böyle bu sermayeyle daha uğraşırken Sanki Firuza'nın hikayelerindeki kahramanların sermayeyle kurdukları ilişki ...daha dolaylı bir ilişki gibi. Ya sanki evet Orhan Kemal gibi... ...işte diğer toplumsal... ...toplumcu gerçekçiler de sanki böyle... ...daha büyük bir resim ortaya evet. koyuyorlar. Hı -hı. Ama Firuzan böyle o... E, ...o sermaye döngüsünde... ...hayatta kalma çabası veren... ...halka daha böyle bir zoom yapıyor... ...daha odaklanıyor. Hı -hı. Küçük hayatların içine giriyoruz... ...ve Firuza'nın anlatısı... ...çok içeriden bir anlatı. Yani böyle yoksullara... ...dışarıdan hani ideolojik bir... E, ...davanın... E, aracı Nesneleri. olarak bakmıyor, evet. Onların nesne yani yoksulları uzaktan hüzünlü manzaralar gibi de izlemiyor ve e, onun hikayesinde mesela benim sinemalarımda aslında işte yokluk içinde bir anne kız var. Ama biz o anne sadece anne kızı görmüyoruz. Hı -hı. Oraya çay taşıyan çaycı çocuğun hayallerini, onun o e, kapitalist sistemde nasıl sömürüldüğünü işte kızın Patronunu, kıza taciz eden adamı herkesin hikayesini anlatıyor Firuz'dan. Ve herkesin hikayesini anlatırken söz hakkını onlara devrediyor. Bu da çok önemli bir şey. Yani yoksullar adına konuşmuyor aslında. Evet, Yoksulları öyle. konuşturuyor. Burada e, ciddi bir ayrım var. Sonra çok fazla geçmişe dönüşler var. E, çok fazla e, duyguların... E, dışı aktarımı var. Hani belki diğer toplumcu gerçekçi yazarların hani bir, bir an önce sonuca ulaşmak isteyen bu yüzden işte e, biraz da karakterlerini ve meseleleri araçsallaştıran yazarlardan farklı bir duruşu var. Bir Kadın e, evet. yazarın elinden çıktığını anlıyoruz onun metinlerini aslında. Yani bu da onu daha duyarlı ve daha detaycı bir hale getiriyor evet. sanırım değil mi? Her bir bireyin yaşamı, anlattığı, dokunduğu, hikayesine konu ettiği her bir bireyin yaşamı çok önemli, çok özellikle. Yani Yoksulluğu böyle genel bir kategori, kategori. homojen bir algıdan çıkarıp, ...çok e, özel ve bireysel bir noktaya getiriyor. Anlattığı bireyin hikayesi aslında toplumun genel hikayesi oluyor yine ama... Hı -hı. E, onu yakından tanımak, onunla özdeşlik kurabilmek e, için yani oku. Çünkü Firuza'nın bütün bu öyküleri yazarken amacı ne aslında? İşte bu, bu öyküleri belli bir eğitim düzeyinde, işte belli bir yaşam standartlarında insanlar okuyacak aslında. Hani sen o konforlu yaşamında, mesela ben öğrencilerime bu hikayeleri seçerken bambaşka bir hayat sürüyoruz biz. Ama işte... E, Sobası olmayan, kışın soğuktan donma tehlikesi e, geçiren ailelerin öykülerini okuyoruz. Biraz rahatsız etmek, Tabii. duygusal anlamda onları o duygudaşlığa, o empatiye çağırmak. E, böyle böyle yani aslında Firuze'nin e, belki de hani diğer toplumcu gerçekçilerden bir, bir noktada e, farkı da şu olabilir. Firuze'nin temel meselesi e, bütün bu hikayeleri yazmasındaki amaç. Yoksulun bilincinin sistem tarafından ele geçirilmiş olması... İşte yani yoksulun bu kısır döngüden asla kurtulamayacağı anlamına geliyor. O bilinci uyandırmayı amaçlıyor aslında yani bütün bu sınıfsal ayrımların, bütün bu e, düzenin işte alt üst kategorilerinin e, yapaylığını göstermeye çalışıyor aslında bize. Yani hem okur hiç kimse doğuştan köle, kimse doğuştan efendi değil. Ya da işte efendiler, efendiliklerini sürdürmek için aslında kölelere ihtiyaç duyuyorlar ama zenginler bu ilişkiyi öyle bir Ustalıkla o muhtaçlık ilişkisini öyle bir ustalıkla kapatılıyor ki hani yoksul hiçbir şekilde e, haklılığının, e, gördüğü muamelenin haksızlığının farkına varamıyor. Bütün bunları uyandırmak, bütün bu bilinçleri aydınlatmak, parlatmak ondan sonra eğer e, bir çözüm olacaksa bu şekilde bir çözüm olacak. Firuzun Edebiyatı'nın amacı belki de budur diyebiliriz. Evet e, şimdi bir ara verelim Pelin, devam edelim. Biz ne çalalım diye konuşmuştuk. E, ve Firuzan'ın filmlerinden birini müziğini hı hı. çalalım demiştik. <gülüyor> ee, Ömer de bize bugün Berlin Berlin'in film müziğini evet, buldu. Çok güzel. Onu çalacağım. Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün Pelin Aslan Ayar ile birlikteyiz ve e, Fürizan Edebiyatı'nda yoksulluk ve yoksunluk hallerini konuşuyoruz. İlk programda daha çok e, yoksulluk bilincinin e, kapitalist bu sisteme karşı e, nasıl oluştuğunu e, gözlerine seren bir e, yoksulluk anlatısı kurduğundan bahsetmiştik Fürizan'ın ve biraz Orhan Kemal'den de bahsettik. Aslında daha sonraki bir yoksulluk anlatısı ve bir kadından belki Letife Tekin'le de hani bu program biraz karşılaştırmalarla <gülüyor> gidiyormuş gibi oldu. Mesela Letife Tekin'le karşılaştırdığımızda neler? Neden mesela yani, e, şimdi Letife Tekin çok başka bir dünya kuruyor. Hmm. Çok e, çok gerçek sorunları, çok aslında acıtıcı sorunları çok masalsı bir stüdyo ile hani. E, ...daha şiirsel Daha değil. şiirsel yani o başka bir şey yapıyor. Şimdi Firuza'nın... Iı, Biraz sen fantastik de evet, için. Yani, o yani onda <gülüyor> daha böyle bir büyülü <gülüyor> gerçeklik... ...hani okurken <gülüyor> e, bizi yadırgatan ama... Bir, ...bir yandan da o kendi içinde... ...o kurgu içinde hiç de yadırgatmayan... ...o, o kendimizi kaptırıp okuyoruz. E, i̇şte sevgili arsız Ölüm'deki ...hiçbir şey aslında bizi şaşırtmıyor bir yandan. Evet. Ama da böyle bir şey yok. Firuza'nın... E, özellikle ilk birkaç öyküsünde anlatım tekniği açısından biraz daha karmaşık şeyler yapıyor ama sonrasında aslında Firuze'nin anlatıları e, nasıl diyelim belki sevgili Arsız ölüm e, mü, hani ne bileyim 20 kişi okusa 10 kişi e, bir daha okuma gereği duyacak evet. falan Hı -hı. ama mesela Firuzan'da böyle bir şey yok daha yani genel seslenen daha çok. Hı -hı. Evet, kelimelerini çok özenle seçiyor yani o duyguları çok güzel aktarıyor ama e, çok bir yandan klasik bir Hı -hı. anlatım tarzı klasik seçimleri var e, o anlamda Hı -hı. hani daha düz diyebiliriz aslında hani Hı -hı. E, böyle hiç e, ne nasıl anlatırım çok ne anlatırım daha çok önem kazanıyor herhalde e, Firuzan'da. Hmm. Çünkü pek değişmiyor nasıl anlattı Belki şey denir mi yani hani Firuzan bir bilinç... E, sunumu yaparken ya da bir bilinçlenmeye doğru giden bir çizgideyken belki de Letifetekin'in hani, o bilincin kendisini yansıtması. Evet, evet, o, daha, evet. o yüzden dil kırılıyor falan. Evet. Daha evet böyle öyle dil kırılmaları anlaşılmaz. falan hiç yok mesela Firuzan'da. Evet. E, biz belki okurken şeyi de çok görüyoruz aslında Firuzan'da. Toplumsal cinsiyet rollerinin çok ha. tekrarlandığını ha, görüyoruz. Ben de tam o konuya gelmek istiyordum. Evet. Ama mesela işte hep bunlar herhalde Firuzan'ın edebiyattaki ilk ve öncelikli amacıyla alakalı. Mesela hiç böyle e, o toplumsal kodları, normları yıkan aykırı bir karakter yaratmıyor. Hep onları tekrar eden şeyler yapıyor. Çünkü onun ilk hedefi sınıfsal e, ayrımcılığı, bu sınıf sorununu aşamadığımız sürece... Diğer meseleler beklemeli hmm. önce bir o sınıf bilincinin farkına varalım haklılığımızın sömürüldüğümüzün farkına varalım işte kadın erkek ilişkileri belki de edebiyatın işte dilsel bir takım oyunları falan sonra gelecek yani hep Öncelikler. öncelik sınıf bilincini oluşturmak. Peki yani hangi sınıf olursa olsun aslında ortak bir şey var arzu meselesi <gülüyor> ve ister, ister yoksul ister orta sınıf ne bileyim ister zengin olursa ne olursa olsun hani arzunun anlatılması aslında bir yandan bence bütün o sınıflar üstü bir şeye denk düşen bir yere de geliyor mesela bu arzu anlatımı firuza'nda nasıl? Çünkü mesela hep Türk biz burada birçok kadın yazarla konuştuk hali hazırda yazmaya devam eden Türkçe edebiyatta ve e, hepsi neredeyse şeyden bahsettiler. Yani arzuyu anlatmanın yani bir kadın yazar olarak Türkçede zor olmasından, yani bunun çok fazla aktarılan bir şeye dönüşememesinden e, ve zaman geçtikçe de bunun daha zor anlatılabilen bir şeye dönüşüyor olmasından. Yani bu yoksunluk ve yoksulluk mesela arzuyla ...bağlantılı düşünüldüğünde Firuzan'da... ...yine o hani toplumsal cinsiyet kodları mı... ...gene örtelen, yani ötelenmesi gereken bir şey mi? Evet, arzuların da... ...yani işte hayatta... ...karakterlerinin doyurulması gereken arzular... ...söz konusu olduğunda Firuzan'da... ...yine ortaya çıkan engel... ...yoksul anlatılar için... ...yoksulluk. Hı hı. işte aslında... ...ne bileyim... ...yoksul bir o kısır döngünün içinde... ...büyüyen bir genç kız işte sokağa çıktığında... E, ...o vitrinlerdeki güzel kıyafetleri gördüğünde... Kapılma, yani. Evet o kapılıyor. Öyle, hep dengin hayatlara kapıta eden... ...onlara özenen bir arzunun e, peşindeler. Ama mesela Fülüzan hani öyle bir e, mutlu sonlar yaratmıyor hiçbir zaman. Arzuya kavuşan e, genç kızları ya da genç erkekleri görmüyoruz. Çünkü bir yandan da işte e, bu mutsuz sonların... ...bu dramatik sonların bir nedeni de var. Yani... Arzuyu da belki daha bilinçli ve akıllı bir yerden kurmak gerekir. Yani hmm. hani ben e, neden işte o yalıda neden ben oturmuyorum? Yanlış bir soru aslında. Hmm. Değil mi? Yani doğru soru neden bazıları yalıda yalı, ama o. bazıları gece kondu da oturuyor. O yüzden de belki de e, arzular hep doyurulmayan, hep e, yarım kalmış arzular olarak aktarılıyor e, Firuzan öykülerinde. E, zenginlerin bence zengin sınıfından anlattığı karakter Belki de mutsuzluğunun nedeni arzularını hiç e, dile getirememeleri. Yani arzular hep bastırılmış durumda. Bunun verdiği sıkıntı, bunun e, işte ne bileyim o genç kızlar şey yetiştiriliyor. Işte güneşe bile belli saatte çıkarlar ki işte tenleri... E, beyaz kalsın. iyi işte bütün eğitimleri daha iyi bir koca, daha yüksek sınıftan bir koca bulabilmek içindir falan. Böyle bütün her bütün hayatları kurgu. Sınıfının bir göstergesi haline dönüşen kadınlar söz konusu Firozan öykülerinde. O yüzden arzuyu düşünecek vakitleri bile kalmıyor o kadınların. Ama o kadın karakterler böyle bir yüzleşme yapmaktan da kendilerini alıkoyuyorlar. Çünkü yüzleşme yaptıkları anda koca bir ömrün Boşa geçtiğini anlayacaklar. Bundan da kaçıyorlar. Bu yüzden de yani şöyle toparlayabiliriz. Hürriza'nın öyküsünde e, hani arzu hep imkansızdır denir ya gerçekten imkansız ama bu imkansızlık öyle böyle hani başka nedenlerden dolayı değil çoğu zaman e, yine sınıflı toplum yapısından kaynaklanan imkansızlık. Peki son olarak bir de şeyi konuşalım. Hep kadınları konuştuk. Erkekler de mi böyle? Onlar da mı bir? ...kurgunun içinde var oluyorlar. Evet, e, erkek karakterlerin başrolde olduğu hikayeler az. Dediğim gibi genelde erkekler, e, bunlar bir şekilde yoksul erkekler... ...artık kırsalda çalışma imkanı bulamayıp e, tanımadıkları büyük şehre gelmişler... ...ve bu şehirde de işte e, haiz olmadıkları e, işlerde çalışmak zorunda kalıyorlar... ...ağır şartlarda çalışmak zorunda kalıyorlar. Erkekler daha erken ölüyor. Ama hmm. aynı şey... E, o, ...ayrımlar yine iki... E, ...sınıf arasında kuruluyor işte... E, e, ...aşırı derecede çalışmaktan... ...elleri kalınlaşmış işte... ...ya da ayakları kokan... E, ...fiziksel olarak... E, ...şartlardan dolayı işte bütün gün... Işte ...plastik ayakkabının içinde... ...duran bir ayak atıyorum yani bütün bu... ...fiziksel ayrıntıları da veriyor... E, evet, ...Firuz'dan. Bakımsız... ...çünkü beden de bir e, göstergeye dönüşüyor... ...yani yoksulluğu dışarıya... ...daha da e, duyuran bir araca dönüşüyor... ...böyleyken... E, Zengin sınıfın erkekleri de hep e, işte şey e, yine bakımlı yine e, o sınıfsal buyurganlığı e, koruyan e, erkekler evet aynı şekilde kadınlar arasında kurduğu e, farkı onlar arasında da kuruyor çok nadir olarak da. Mesela Su ustası Miraç'ta vardı. Ee, halkın sorunlarını anlamış, işte bu e, sınıfsal ayrımcılığın farkında olan devrimci erkek karakterler de var aslında. Ama onlar da işte ya tutuklanıyor ya ölüyor, işte hakkını aramak isteyen bir e, işçiye bir kötü davranıldığını görüyoruz. Yine ben bunları şeye bağlıyorum yani neden hiç mutlu son yok? Ya aslında bu hani tek bir kahramanın çıkmasıyla düzelecek bir durum değil. Hı hı. hem hikayelerin gerçekçi hani, e, çok melodramatik olmakla e, itham edilir ya e, Firuza'nın hikayeleri ama bir yandan da o melodramlarda o filmlerindeki gibi şey olmuyor zengin kız, e, yoksul erkekle ya da tam tersi bir evlilikle hayat kurtulmuyor yani e, ya da birkaç kişinin sınıf atlamasıyla çözülecek bir şey değil bu gerçekten e, toplu bir bilinç gerekiyor, herkesin haklılığının farkına varması gerekiyor bu yüzden de e, belki de bu mutsuz sonlar yazılıyor ee, ama sadece erkek karakterler değil kadın karakterler de var böyle hani şartlara dışarıdan <gülüyor> bakan eleştirebilen fakat dediğim gibi genelde Firuza'nın öyküleri kadınlara daha e, yoğun yer veren öyküler olarak karşımıza çıkıyor. Evet, çok teşekkür ederiz Gece Pelin. Ederim. Bugün burada bizimle birlikte olduğun için belki bir gün fantastik de konuşuruz. Olabilir, burada. Evet, Ondan <gülüyor> başka bir gerçeklik. <gülüyor> evet, başka bir gerçekliğin sonumunu konuşuruz. Bugün 94.9 Açık Radyo'da Günün ve Güncel Edebiyatında Pelin Aslan Ayar'la birlikteydik ve Fürüzen Edebiyatında yoksulluk ve yoksunluk hallerini konuştuk. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.